Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunçel. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programındayız. Bu hafta İnsan Hakları Haftası, haftası İnsan Hakları Haftası'nda hem iyi haberler var hem de bizi yine e, tereddüde düşüren, e, sıkıntıyla düşünmemize neden olan haberler var. Evet. Ancak e, belki de e, İnsan Hakları Haftası'nın e, bu haftaki armağanı e, kavala kararı diyelim. Avrupa İnsan hakları mahkemesinin kavalı karar diyelim kavalı kararının Türkçesi şu anda elimizde yok ama ihllerle ilgili evet. ana hatları biliyoruz onları konuşuyoruz Bu arada Türkiye'deki insan hakları savunucuları ile ilgili açıklamalar var bunları konuşacağız evet. anayasa mahkemesinin ...yeni kararları var... ...bunları konuşacağız ve bir de... Geçin ...geçen ardından. haftadan düşündüğümüz... ...güvenlik hukuku... ...değil mi... Böyle bir de Anayasa Mahkemesi'nin kararını tam açıklayamamıştık. Bu OHAL KHK'sı olan 676'yı onaylayan yasanın bir kısmını zaman darlığından açıklamıştık. İptal edilen bir hüküm daha vardı. Bu o, güvenlik e, arşivi ile ilgili, evet. güvenlik kaydı ile ilgili. Ondan da zamanımız el verdiğince bahsetmek lazım. İnsan Hakları Haftası ile başlayalım mı? Evet öyle başlayalım. Öyle başlayalım. Şimdi çeşitli açıklamalar var. CHP bir rapor hazırlamış... ...İnsan Hakları ve Türkiye başlıklı ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurularla ilgili bir değerlendirme yapmış. Vardıkları sonuç Anayasa Mahkemesi'nin kendisine yapılan 101 bireysel başvurudan 96'sını reddettiği yönünde. Hepimiz biliyoruz Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sonunda iki tane temel karar verebiliyor. Ya reddediyor, kabul edilemezlik kararı veriyor. Tabii bir yayın kabul edilemezlik nedenleri var. ...zamanımız yok, hukuk dersi dili söylemeyelim ama kabul ederse başvuruyor. Bir temel hakkın ihlal edildiğine dair bir tespit İşkin. yapıyor ve kuruluş yasasının 50. maddesine göre de kaynağını belirliyor şeyin, ihlalin. Bu ihlal idarenin bir işleminden, eyleminden kaynaklanmışsa... Dosyayı idareye göndererek oradan gerekli telafi edici işlemin, idare işlemin yapılması istiyor. İhladen önceki duruma getirilmesi için. Eski hale iadesi için hakkın ihlal edilmesini gerçekten, ihlalin yarattığı sonuçları, olumsuz sonuçları gerçekten ortaya çıkacak bir yeni tasarrufta bulunulmasını istiyor. Reddederse de çeşitli nedenlerle kabul edilemezlik veriyor. Şimdi buradaki oran... 96 ve 4 tabii çok zor bir oran 100 dosyadan sadece 4'ünde ihlal verilmiş Tabii ben hiç böyle bir son değerlendirmeyi yapmamıştım Buraya gelirken bu haberi gördüm Şimdi başvuru yollarının tüketilmemesi en önemli nedeni Çünkü ben bir denetim makamıyım ama ee, bir üst yasa yolu değilim. Siz e, verili koşullardaki birinci derece ikinci derece mahkemelerinde ve yargıtayda gidebiliyorsanız hak ihlalinizi gidermeye çalışın. Ben bu süreçlerde bir e, muhakeme hukukunun ya da hukukun hukukunun ile ilgili bir ihlal var mı yok muyuz? Sadece temel bir insan hakkının ihlal edilip edilmemesiyle sınırlı olarak e, görüyorum. Öğretiyor zaten Anayasa Mahkemesi bize. Belki bu kadar yüksek oranda kabul edilemezlik e, kararı vermesinin nedeni yanlış başvurular yapılması. Sanki uyuşmazlığın esasını çözecekmiş gibi bir beklenti içinde vatandaşlar arasında matematik oysa oysa bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bir anayasada düzenlenen temel hak ve özgürlüklerin İhlaliyle ilgili yani bu bu, bu bu güvencelenen haklar ve özgürlüklerle ilgili bir ihlal varsa bunları tespit ediyor. Evet. Yoksa Yargıtay'ın hukuk genel kurunun veya ceza genel kurunun verdiği kararları istinaf mahkemesinin kararlarını denetleyen yerindelik denetimi yapan bir mahkeme değil. Değil evet o yüzden de böyle yüksek <gülüyor> bir oran var şaşırmamak lazım aslında. Ee, şöyle CHP'nin raporuna göre... Özür dilerim. Ben yeni bir kararı e, sanıyorum ortak gruplarımızda da paylaşıldı. Yani başvuru yollarının tüketilmemesiyle ilgili evet. e, bir e, karar vermiş. Kısa bir karar vermiş Anayasa Mahkemesi yeni bir karar. E, hatta bu başvuru yollarının tüketilmemesi kavramıyla... İç hukuk yollarının tüketilmemesi arasındaki farkı anlattım diyen Metin Narin, avukat Metin Narin arkadaşımızın buradan <gülüyor> kulaklarını çınlatalım. Bir değerlendirmesi var. Yani e, anayasa mahkemesine başvurmadan evvel başvuru, iç hukuktaki başvuru yollarının tüketilmemesi. E, şeyde e, efendim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderken de iç hukuk yollarının tüketilmesi ön şartı var. Evet. Fakat çok ilginç bir e, karar üzerine daha doğrusu yeni yasal durum üzerine böyle kısa bir karar verilmiş. Bu e, başvuru yollarının tüketilmemesi veya iç hukuk yollarının tüketilmemesi kavramı üzerindeki tartışma da buradan çıkmış. Şimdi 7188 sayılı yasayla ilgili bir, bir takım düzenlemeler yapıldı. Birinci yargı reformu paketi evet. konusunda. Evet. Ve burada eskiden temiz hakkı olmayan bazı suçlar ve bazı dosyalar için yeni e, kanun yolu yani temiz kanun yolu açıldı. Ama bu kanun yolu yok iken kesinleşen kararlar üzerine anayasa mahkemesine başvurup Efendim burada adil yargılama hakkı ihlal edilmiştir. Ben Burada kişi özgürlüğü ve güvenliği ihlal edilmiştir hı hı. E, gibi e, başvurular yapan insanların başvuruları hı hı. 7188 sayılı yasa anayasa yapı mahkemesine yapılan bu başvurudan sonra çıkmış olmasına rağmen hı hı. iç hukuk yolları yeniden açıldı evet. ve iç hukuk yolları yani İç başvuru yolları tüketilmedi diye karar verdi Anayasa Mahkemesi. Evet. <gülüyor> ben bunun çok teknik olaraktan <gülüyor> e, olabileceğini düşünüyorum ama e, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bu başvuruların hem subjektif hem de objektif etkisi bakımından biraz fantazi biraz lüks bir karar olduğunu düşünüyorum çünkü bu yollar kapalı iken başvuru yolları kapalı iken Anayasa Mahkemesine yapılmış bir başvuru var bu dosyada hakikaten bu ihlaller varsa bu Anayasa Mahkemesince tespit edilecek ve bu tespitten dolayı birey zarar gördüyse bunun zararlarının eski hale getirilmesi sağlanacak evet. ve genel olarak da bir normun nasıl uygulanması gerektiğini ...bir hakkın nasıl güvencelenmesi gerektiği konusundaki e, genel objektif kuralları da belirleyecek Anayasa Mahkemesi. Oysa bu yasa çıktı tekrar temiz yoluna başvurun ki ondan sonra <gülüyor> bana gelin diye biraz fantezi i̇şte bir... görev gaspı evet. yapmak istemiyor. Yani eğer başvurmuşsa kişi e, sınafta kalmış kararı kesinleşmişken Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Artık bu yeni açılan yoldan dolayı yargıtaya gittiği için yargıtay nasıl olsa bunu inceleyecek... Ben yargıtayın incelediği, incelemekte olduğu bir şeyle ilgili e, karar vermemeliyim. Belki ihlalin giderilmesini yargıtay hukuka uygunluk denetimi yaparken giderir diye bir e, beklenti içindeler. Tabi burada aslında bir görev gaspını e, önleme mi var yoksa ellerindeki dosyaları, bir an önce eleme güdüsüyle mi hareket ediliyor? Bu tabi ciddi bir tartışma. Çünkü bütün dünyanın sorunu bu. İnsan Hakları Mahkemesi daha önce okuyucular, dinleyicilerimizle e, paylaşmıştık. İki sene önceki e, şeyi ver, vermiştim ben kendilerine. 2017 sonundaki verileri vermiştim. 51 bin dosyanın sadece bin tanesini karara bağlayan bir insan hakları mahkemesi var. Yine Yargıtay'daki iş yükü ortada. E, Anayasa Mahkemesi'nin de Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Durumu ortada. Anayasa ve yargı reformu strateji belgesine bakalım. Baktığınızda işte ifade özgürlüğünün genişletilmesinden, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasından, insanların adalete erişimi, güven içinde, adalet içinde yaşama ilkelerinden bahsederken, sonra uygulamada hangi faaliyetler, hangi hedeflerle bu amaçlara ulaşacakmış diye baktığınızda, hep yargının iş yükünü azaltmaya yönelik bir yaklaşımla davranıldığını görüyoruz. Bunu daha önce yani dinleyicilerimize paylaşmıştık. Bir, bir yaklaşımla... Burada da yani eline gelen dosyadaki başvurucunun <gülüyor> derdi ne? Onu nasıl gidereyimden ziyade elindeki iş yükünü olabildiğince alt derecedeki makamlara göndererek işte o halekim kurulması da öyle olağanüstü hal işlemlerinin denetlenmesiyle ilgili komisyon kurulunca ne yaptılar ellerindeki dosyaların çoğu evet. oraya gitmek durumunda kaldı bu da onun gibi bir şey ben şimdi bunu bunu özellikle anayasa mahkemesine yapılan başvurularda kabul edilemezlik kararlarından en önemlisinin iç Peki başvuru yollarının tüketilmemesi olduğunu söylediğiniz için hemen Hı -hı. aklıma geldi söyledim Hı -hı. ve belki de hem açık radyoda dinleyici hukukçu arkadaşlar açısından hem de diğer bu konuda başvuruları olan yurttaşlar açısından böyle bir durumda. Yani istinafta kesinleşip de Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurularda olası bir işte 7188'e göre temiz yolu açıldıysa bir kabul edilemezlik gelecektir. kararı gelecektir. Onları biraz da bilgilendirmek için evet. araya girdim. Siz... CHP'nin raporuna başlamıştınız. Ondan bahsediyordum. Tabii sadece <gülüyor> anayasa mahkemesi başvuru yollarının tüketilmemesinden dolayı değil açıkça dayanaktan yoksun bulduğu hallerde de reddediyor. Kabul edilemezlik veriyor ya da karar vermesine yer olmadığına da karar veriyor. Yani örneğin arada kanun değişmiş bunun dayanağı olan kanun değişti artık o yüzden onu denetlemeyeceğim diyebiliyor soyut nom denetimde konu geniş CHP'nin raporuna dönersek şöyle bir değerlendirme yapmışlar 2012'de başlamıştı bireysel başvuru yolu o zaman yeni açıldı için anasal mahkemesi incelemesine 2012-2018 arasında total bireysel başvuru sayısı 172.380'miş bu söz konusu başvuruların sadece 7.149'u hakkında en az bir ihlalin yani anayasayla güvence altına alınan ve insan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile güvence altına alınan birden çok hak var. Ee, bazı başvurularda birden fazla hak ihlali olabiliyor. Ama e, 7149'daki temel e, unsur en az tanınmış güvence altına alınmış bir hakkın ihlal edildiği yönünde. Yani 172 bin ile 7 bin arasındaki Anayasa fark, Mahkemesi'nin kararlarının arasında, içinde. Yenili. Evet, evet. Aynen böyle 2019'da dönmüş ondan sonra bu sefer de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verilerine bakmış Türkiye hakkında neler verilmiş diye işkence ve kötü muamele yasağı bakımından 17 özgürlük ve güvenlik hakkı yani tutuklama yakalama adli kontrol meseleleri başımızın derdi 15 ifade özgürlüğünün ihlali 22 örgütlenme özgürlüğünün ihlali 7, özel yaşama saygı hakkı bakımından 31, adil yargılanma hakkı bakımından ise yine rekor adil yargılanma hakkında 34 kez Türkiye bakımından ihlal kararı verilmiş. Ve sanıyorum ve sanıyorum Şimdi Avrupa'da Veyahut da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin denetim yetkisini kabul eden ülkeler arasında birinci sıradayız. Yani e, tabi şey, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan'ın bizden aşağı kalır yanı yok pek çok konuda ama adil yargılanma hakkıyla ilgili rekoru kimseye bırakmıyoruz. Yine ifade özgürlüğü ilgili de da <gülüyor> çok, yuk çok yukarılarda olduğumuzu. Çok şükür olduğumuzu. birinci miyiz yani bu sefer? <gülüyor> Ee, bakalım bu e, yılı bitiriyoruz. Bu 2019 ile ilgili ne, nasıl bir e, veri e, gelecek elimize göreceğiz hep beraber. 87'den e, itibaren de bir değerlendirilme yapılmış. Türkiye hakkında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 3128 ihlal kararı vermiş. E, 2019 yılı içinde verilen 126 ihlal kararının kararı ise 32 yılda verilen toplam ihlal kararlarının %4'ünü oluşturulmuş. Yani giderek rakamlarda bir artma görülüyor. Onun dışında bu hafta olağanüstü hal komisyonu ne yapıyor ona bakmıştık. İnsan Hakları Haftası içindeyiz diye. Olağanüstü hal nedeniyle, olağanüstü hal KHK'larıyla kamudan uzaklaştırılan kişilerin ya da kapatılan derneklerin ...televizyon kanallarının... ...yayın evlerinin... E, ...rakamları ortadaydı. E, Okuldan atılan öğrencilerin... ...tabii öğren... Yani ...kamudan atılan derken hepsini kastettim evet. yani... ...hem öğretim üyeleri hem askerler... ...polisler, hakimler, savcılar... ...ama tabi hakimler, savcılar için... ...danıştaya başvuru yolu açıldı... ...onları ayırıyorum o Halik deyince... ...ama bu olağanüstü hal komisyonuna... E, ...toplam 126.200 ...başvuru yapılmış... ...bunlardan... E, 9 bini karara bağlanmış hala e, 34 bin200'ü e, karar bekliyor e, yani karar açısından iyi bir tablo yani, görünüyor ama e, sonuçlar açı ama sonuçlar açısından şöyle kötü bu 92.000 bin e, başvurunun sadece 8.100'ü başvuru e, kabul edilmiş kabul. yani e, 83 bin900'ü e, Reddedilmiş. Şimdi 83.900 ile 8.100 arasındaki oran 111'e yakın. Yani 110'dan fazla bir oran. Demek ki 10, 11, 12 dosyada bir tanesini kabul edip değerlerini reddetmişler. Ve bu başvuruların, özür dilerim sözünüzü kestim. Bu başvuruların dayanağının Karakı aslında kanun hükmünde kararname olarak çıkarılan resmi gazetede hı hı yayınlanan önce önce e, görevden alma e, listeleri yayınlandıktan sonra evet. bunlarla ilgili kararnamenin daha sonra yayınlandığı Hı -hı. bir anlamda olağanüstü hal rejiminin idari işlemleri olarak düşünelim. Hı -hı. Ve bunların sebebi, nedeni, dayanağı hiç gösterilmeksizin ee, e, e, bu e, resmi gazetede isimleri yayınlanan kişiler işte görevlerinden alınmışlar, ihraç edilmişler, atılmışlar ve bunlarla ilgili OHAL itiraz komisyonları e, çok sonra Tabii. yani bir yıldan sonra Tabii. E, işlemeye başlamış. Ocak ayında ama Ağustos, Temmuz Ağustos'u buldu. E i̇lk kararını da Aralık ayında verdi. Yani ee, yaklaşık bir sene sonra kurulduktan bir sene, bir sene sonra karar verdi. Verdi ve bu, bu yani komisyonlara başvuran insanlar aslında kendileriyle ilgili alınan bu kararın sebebini, sonucunu, dayanaklarını... Yani hiçbir şekilde bilmeden yaptılar. İrtibatlı iltisaklı dendi. Tabii iltisak lafını da o zamanlar kamuoyu yönü öğrenmişti. Yani niye irtibatlıyım, niye iltisaklıyım? Yani nasıl bir bağlantı buldumuz? Bir takım indikatörler çıkarılmıştı. Bankasede hesabın varsa, bağılok kullanıyorsan. İşte dershanelerine gittiysen gibi Nihayet Yargıtay ee, bu konudaki o şeyini de biraz değiştirmeye evet, başladı Evet şimdi bu Ohalik red kararları verince Yani Ohalik'in red kararları bu sefer idari yargıya konu ee, idari yargı Danıştay'ın yönetiminde ee, Elimizde şimdi yavaş yavaş Danıştay kararları gelmeye başladı ee, Danıştay'ın ilgili daireleri İrtibat, iltisak ne demek? Tartışmaya başlamışlar. Biz de onlarla ilgili... Ee, yeni bir çalışma alanına sahip olduk böylelikle ee, çünkü ondan sonra anayasa mahkemesine gidecek işte anayasa mahkemesine hemen gidebilecekken insanlar anayasa mahkemesi nedir ben KHK'ları değerlendirmem dedi o zaman ne gündeme geliyordu meclisin bu KHK'ları onaylaması kanun çıkarması gerekiyordu ne yaptılar ee, 2016'nın içinde çok sayıda 2017'nin içinde seyreltilmiş sayıda KHK çıkardılar ee, ama e, bunların resmi gazetede yayınlanması ve meclis tarafından onaylanması 2018'e kadar bekletildi büyük bir çoğunluğunu. Yani büyük bir çoğunluğu KHK'larım 1 Şubat 2018'de meclisin gündemine alındı ve onay yasası çıkarıldı. Ama e, Mars ayının başında yanılmıyorsam 8 Mart'ta 2018'de de resmi gazetede yayımlandı e, Bir kanun resmi gazetede yayınlanmadan yürürlüğe girmiyor. Ancak 8 Mart 2018'den sonra... O KHK'larını onaylayan kanunların soyut norm denetimi bakımından CHP tarafından anayasa mahkemesine götürülmesi gündeme getirilebildi. Geçen hafta dikkatini çekmiştik dinleyicilerimizin. O hal KHK'larının yayınlanmasından 3 sene sonra anayasa mahkemesi bu KHK'yı onaylayan kanunun birkaç maddesini evet. denetleyip iptal edebilmiş durumda. Ama bir, bu, bir yıldan fazla oldu o halin bittiği, buçuk yıl oldu. Bu, bu süreler... Ve bu e, söylediğiniz tablo normların soyut genel denetimiyle ilgili evet, bir de, bir de somut, somut olarak idari işlemler açısından evet, onu baktığımızda belli bir dönem. Hı hı. Yani çıkan tabloyu hı hı. E, e, idarenin bu olağanüstü dönemde verdiği idarenin kararlarını baktığımızda yani sebebi amacı şekli e, belirlenmeden verilen evet. bu kararlara baktığımızda e, çok uzun bir dönem hukuk güvenliğinin kalmadığını. Kalmadığı. Çünkü e, bu somut idari işlemlerde e, gerek Anayasadaki bir düzenleme nedeniyle gerekse fiilin e, durum nedeniyle hiçbir mahkemenin bu işlemleri denetlemediğini dolayısıyla bireylerin yurttaşın hiçbir hukuk güvenliği talebinin e, sağlanamadığını görüyoruz bu tabloda. Şimdi bakın 20 Temmuz 2016'da olağanüstü hali ilan edildi. İlk KHK 22 Temmuz'da yayınlanmıştı. 23 Temmuz'da da resmi gazete yayımlandı. Şimdi düşünün ilk KHK ile görevden uzaklaştırılmış bir e, memur ya da kamu görevlisi olsun. E, bu kamu görevlisi 2016 yılının Temmuz ayında görevinden uzaklaştırıldığı halde şey idare mahkemesine gidemedi. Gidenler hakkında biz OHAL KYK'larını denetleyemeyiz dediler. Sonra Venedik Komisyonu'nun da verdiği raporun yarattığı etkiyle böyle olmaz insanlara bir başvuru yolu itiraz komisyonları olağanüstü hal komisyonu kuruldu 685 sayılı KHK ile 2017 Ocak ayında ama 6 ay içinde dendiği için 2017 yılının temmuz ayında şekli olarak kurulması gündeme geldi. ama Olağanüstü hal her, itiraz komisyonu. Incele, i̇şlemlerini inceleme komisyonu. Bu komisyonun ilk çalışmaya başladığı tarih 22 Aralık 2017. Ve işte şimdi bakıyoruz bir sene olmuş, iki sene olmuş çalışması. Yani 12'de 9 üzerine aldığı kendisine 126.200 üzerinden kendisine yapılan başvuruların... dörtte üçünü karara bağlamış. Şimdi dörtte birini karara bağlayacak. Dörtte üçünün de 11'de birini kabul etmiş. Zaten onların da akıbeti belli değil. Devletler sonuyla gidiliyor. Şimdi. Ama şunu söylemek istiyorum. Geriye kalan yüzde on. Ee, şey pardon 11'de e, 10 e, henüz daha yeni idare mahkemelerine gittiler. İdare mahkemesinden sonra Danıştay'a gidecekler. Danıştay bozuyor. idare mahkemesine dönecek. Danıştay bozmadı diyelim reddetti. Sen alınamazsın sadık değilsin dendi. Anayasa mahkemesine yeni gidecek. Anayasa mahkemesi ne zaman karar verecek? 10 sene soruma. Şimdi şunu söylüyorum. Bu özellikle kamu görevlileriyle ilgili verilen bu idari işlemler açısından diyelim ki bu onda bir hı hı. haklı o diğer e, itiraz komisyonu kabul etmediği şeylerde e, e, yani onlarda da red, i̇dare, haklı red, haklı red, değil. idare haklı diyelim. Mesela. Şimdi bu bunca süre sonra haklılıkları kabul edilen insanlar bunların aileleri hı hı. çocukları ne ev kiraları. ...okul ihtiyaçları... ...yaşam ihtiyaçları... ...hatta e, sosyal güvenlik ihtiyaçları... ...bunlarla ilgili bunca yıl... ...bu insanların uğradığı mağduriyet... ...bunların... ...yaşadığı sıkıntılar... Evet. ...bunları hukuk devleti nasıl onaracak... ...nasıl bunları... ...giderebilecek... E ...pek onaracağı da e, şüpheli zaten... Evet. ...devlet personel dairesi... ihraç edilen kuruma... ...gönderiyormuş... Şey, Akademi Sense YÖK'e gönderiyor ama aynı yere biliyorsunuz daha önce ilk o halik kurulduğunda tartışmıştık. Aynı görev yerine iadede edilmiyor. Dolayısıyla kabul edilenler için de ayrı bir macera başlıyor. Yani gerçek bir telafi söz konusu olmayacak. Dolayısıyla ee, CHP'nin verdiği polisim, rakamlar evet. bunlar ama CHP peki bu bu mağduriyetler için. Ne yani ediyorum? bu bu raporu vermiş. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için bir öneri sunmuş mu rapordan sonra? Vallahi ben çünkü e, insan hakları haftasında hiç evet. olmasa böyle bir önerisi olması lazımdı CHP'nin sanıyorum böyle bir önerisi yok. İstatistik yani genel olarak bu ilerileri söyleniyor ama evet. yani tabi e, muhakkak CHP içinde de e, özelleştirilir yaklaşanlar vardır e, ama bu konuda dilerseniz bir başka e, programda evet. rapora evet. katkısı olan yazan milletvekillerinden biriyle Davet görüşelim. Edelim. Onlar açıklasınlar. Onlar açık Biz de eleştirilerimizi kendilerine ne, söyleyelim. Ne, ne olacak? Evet. Ne olacak bu memleketin Çünkü... halde demeyelim de ne olacak bu yurttaşların <gülüyor> halini? İptal davalarında değil. da dava dilekçelerini yazarken çok seçici davranmışlar. Yani orada da aslında CHP'ye iptal istemlerinin gerekçeleri ve bazı maddeleri iptal etmeme <gülüyor> tercihleriyle ilgili eleştirilerimiz var tabii ki. Onları KYK'lar üzerinde somut söylemek lazım. Efendim bir de uluslararası İnsan Hakları Federasyonu var. 10 Aralık İnsan Hakları Günü diye onlar da bir bildiri yayımlamışlar. İnsan hakları savunucularının insan hakları ihlallerini ortaya koyma yönündeki çalışmalarından dolayı risk altında olduklarını bir kere daha dikkatlerimize sunuyorlar. Daha da fazla hedef haline getirildiği insan hakları savunucularının söyleniyor. 2018'de en az 318 hak savunucusu öldürülmüş. Türkiye'de e, çok sayıda e, hak savunucusu korkunç bir şey değil mi? Yani e, yorum yapamıyorum gerçekten vakaları tek tek ele alıp hatırlamak lazım. Ee, hak savunucularının çok sayıda e, tutuklandığına dikkat çekilmiş. E, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulunun da açıklaması var. Bugün uygun olsaydı da keşke konumuz olsaydı. E, ülkemizde hukuk askıda, insan hakları da ayaklar altında demiş ve 745 sayılı kanuna dikkat çekmiş. Yani o hal bitti ama 3 yıl için bazı suçlar bakımından o hal hala varlığını sürdürüyor demiş ve o da yine bu, o halikin bu başvuruları red oranının yüksekliğine e, ve e, bu e, insanların hakkında o halka yekasıyla özgürlük kısıtlaması getiren insanların yaşadığı trajediye dikkat çekmiş, bunun bir sivil ölüm olduğunu tekrar anımsatmış. Kaldik ki, kaldik ki 7145 sayılı bu kanun bile hep yanlış uygulanıyor. Yani tane o evet bunu. yani bu düzenlemenin süresinin ötesinde içeriği açısından da çok belirsizlik taşıyor ve bunu hakikaten çok kötü uygulayan bir yargımız var. Evet. Yani isterseniz şey yapmayalım daha evet. fazla. O hal, olağanüstü o hal ile ilgili KHK'mız var bir de Osman Kavala ile ilgili ne denmiş. Biraz evet, oradan da Evet. Osman Kavala ile lazım. ihlali siz birazcık baktınız. Yani Orada şöyle, da beşinci maddeyle ilgili ve yine on sekizinci maddeyle bir ihlal var. Evet. Yani e, tabii e, kelimesi kelimesini okuyacak zamanımız olmadı adliyedeki görevlerimizden evet. dolayı. Bir de e, yabancı dile çok hakim olan arkadaşlarımız insan hakları mevzuatına hakim olan arkadaşlarımız zaten hızlı bir şekilde teknik e, tercümeye de başladılar. Biz e, herkesin bildiği kadını biliyoruz aslında. E, Osman Kavala başvurusunda beşinci maddenin ihlal edildiğini ileri sürmüştü. Evet, evet. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının iki nedenle ihlal edildiğine karar vermiş. İnsan Hakları Mahkemesi yaptığı incelemede. Birincisi makul suç şüphesini ortaya koyan eylemini gösterememişsiniz demiş. Çünkü İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne göre kural olarak herkes kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına sahip. Anayasamızda ee, Anayasamız anayasa 19'da da öyle. Sadece 6 nedenle Türkiye'de ve Avrupa Konseyi'nin diğer 46 ülkesinde insanların özgürlüğü kısıtlanabilir. Bunlardan da sadece bir tanesi adli nedendir. Diğerleri suçun işlenmesinin önlenmesi, çocukların gelişmesinin ve güvenliğinin sağlanması, yabancıların... İnsan haklarını uygun şekilde ülkeye girişinin çıkışının sağlanması, genel sağlığın korunması, infaz e, hukukunun gerektirdiği mahkum, mahkemelerin verdiği mahkumiyet kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili e, kısıtlamalardır. Yani altı nedenden sadece bir tanesi adli nedendir. O da nedir? E, bir insan suç şüphesi altına girmiş ise Yine kişi özgür ve güvenliği hakkı korunur. Bu suç şüphesi altına girdiğinde eğer başka yan tehlikeler gündeme geliyorsa kaçması gibi delil kaçırması gibi kendisine ulaşılamaması tebligat yapılamaması hmm, yani mahkemede soruşturmanın ve kovuşturmanın açıkça aksayacağı evet, anlaşılması mahkemenin e, ilerleyememesi yargıcın önüne getirilememesi delillerin yok edilmemesi e, gibi nedenleri dik ileri sürerek e, mahkemelerce insanların özgürlüğü kısıtlanabilir ama e, burada da en azından makul derecede bir Makul nitelikte bir suç şüphesinin olması lazım. Şimdi Türkiye'de kanunlarda makul suç şüphesi tanımlanmıyor ama öğretiyle tanımlanmış... Genellikle duyulan şüphe diyor yönetmelik ama Feridun Yenisevi hocamızın da yıllardan beri evet. insan hakları mahkemesi iştahatları, Amerikan Yüksek Mahkemesi iştahatları bize öğrettiği gibi makul şüphe aslında adli bir şey değil. Sosyolojik bir bakış açısıyla ilgili göreli, tarihsel, yerel, kültürel, yere göre, zamana göre, kültüre göre değişiyor. verili bir zamanda ...verili bir koşulda, ortamda, toplumda yaşayan komşu Ayşe teyzenin duyduğu şüphe nedir o? Ortalama zeka seviyesine sahip, ortalama yaşam deneyimine sahip bir kişinin somut bir olguya, somut bir duruma baktığında... ...aa burada suç var dediği hal makul şüphedir. Yani buradan şunu mu çıkarıyoruz? Yani... Şüpheli olduğu düşünülen kişiyi veya suçlu olduğu düşünülen kişiyi yakalama görevi olan polis ya da kolluğun mesleki tecrübesinden değil. kaynaklanan bir şüphe değil. Subjektif değil çünkü evet. mesleki tecrübe ve mesleki eğitim öznerliği uzmanlığı beraberinde getirdiği için onlar tahminle iş yapabilirler. Ama İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi tahminle veriyle dedikoduyla varsayımla akıl yürütmeyle işlem yapılmasını yasaklıyor. Komşu Ayşe teyzenin şüphesi. Evet. Objektif olması lazım. Yani hiçbir hukuk eğitimi olmayan ya da herkes kadar hukuk bilen bir insanın somut bir duruma baktığında suç şüphesi şüph var. duyması halidir. Yani bakın bu trajikomik bir şey. Bu yok diyor insan Hakları Arba Sözleşmesi. Diyor ki ben baktım dosyayı inceledim. İncelediğimde İnsan hakları Arpa Sözleşmesi ile güvence altına alınmış bazı hakların kullanılmasından ibaret sizin yüklediğiniz eylemler diyor. Bu eylemlerin hiçbiri hem sizin yasanızda hem insan hakları Arpa Sözleşmesi'nde suç olarak düzenlenmemiş, hak olarak düzenlenmiş, üstelik, hak ve özgürlük üstelik, olarak üstelik düzenlenmiş. Üstelik Kavala'yı hatırlayalım. Bu suçlandığı eylemlerle ilgili sorumluluğu olan gezi olayları... ...gözaltına alınmadan... ...dört yıl önce... ...dört yıl önceki yıl. olayla ilgili... Hı hı. ...aynen öyle... öyle. 18, e, ...evet dört yıl oluyor... 2018 Ekim 2017'de... E, evet. ...Gaziantep uçağından inerken... ...dava başladığında beş yıl olmuştu... Evet. E, ...uzun bir süre... ...gözaltında kalıp... bir Kasım 2017'de tutuklanmıştı... ...ama tutuklanmasının birinci nedeni bu... ...deniyor ki... ...yüklediğiniz eylemler suç değil... E, bu eylemlerin suç e, kategorisine girebilmesi, o şekilde algılanması için makul derecede bir suç şüphesini delillerle siz ortaya koyamamışsınız. E, aslında ben baktım, karar çok uzun gerçekten. Deliller tek tek incelenmiş, o yüzden resmi tercüme ya da resmi olsa bile bilimsel tercüme çok önemli. Ben Anmolu söz verdi önümüzdeki hafta bizimle birlikte olacak. Harıl harıl evet, e, yapıyor. O zaman tercümeyi. o zaman 18. Madde ile ilgili ha, bir de aradan sonra mı yapalım onu belki gelecek hafta mı yapsak çok Yok. kısaca söyleyeyim ben evet. 5.4'te şunu söylüyor bir insan özgürlüğünden evet. yoksun bırakılan tutuklanan bir insan tutukluluğunun hukuka uygun olup olmadığının bir yargısal makam tarafından kısa sürede denetlenmesini isteme hakkına sahip. Kavala ve avukatları tutukluluğun devamı kararlarına sürekli itiraz ediyorlar. Sürekli talepleri aynı şablon gerekçelerle reddediliyor. Başvuru yolları ve değişen hukukta... zamana ve koşullara göre ayrıca somut değerlendirmesi yapılmıyor. Yapılmıyor. Yeni bir delil yok. Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz Osman Kavala ile ilgili bir karar verdi. O karar hüsran oldu. Evet. Ve geç verdi. O yüzden 5 ondan vermiş. Diyor ki kısa sürede vermedin. Hemen verseydin bu ihlali giderebilirdin. Uzun sürmüş e, yani anayasa mahkemesinin görevini ile ilgili bir e, eleştiri var. Ve 18. madde. 18. maddeydi. Daha önceki toplantı e, programlarımızda hep konuştuk. Gerçek amacın sınırlama nedeninin e, değil de e, şeklen bir var olan e, kanunda yazılı bir sınırlama nedeninin şeklen ileri sürülüp aslında gizli, siyasi bir siyasi gizli bir amaç gücülmesi siyasi siz, bir taciz evet var. taciz Hı. siz susun diye e, onu tutuklamışsınız demiş öz olarak özet olarak nasıl olsa konuğumuz uzman konuğumuz geldiğinde ayrıntısıyla evet. anlatacak gündemde olduğu için dile getirmek istedik Sonra bu, bu kararla ilgili ben başka bir şey Tabii. söyleyeceğim şimdi bir müzik karası veriyoruz bir Yine Farsi şarkıcıdan ve bu şey, bu müzikleri bize hazırlayan arkadaşımız Senta Urmana bugün buradan teşekkürü unutmayayım bari. Do آره سرکش و سر سید تو پرده های دروغ و دریری غایده چیه تو خون قلتیدی تو ماشین پارک باقو خالی باس شرف و ایسیت جنگیدی Altyazı 4.9 açıkla da hukuk güvenliği programına devam ediyoruz Fars İranlı şarkıcı Şahin Necafiden e, Mumut novari dinledik. Evet şimdi Osman, Osman Kavala ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararının ana hatlarını e, özetledik. E, gelecek hafta e, bu konuyla ilgili kararı da Türkçe'ye çevirdikten sonra belki ayrıntılı değinme imkanı olacak. Tabii bu arada bütün insanlar şunu merak ediyor işte iki gün oldu hı hı. E, ahim karar verdi hı hı. E, kavala ile ilgili kavala da uzun süredir tutuklu kaldı ne zaman bırakılacak yani artık evet. ahim de karar verdi diye hı. düşünüyor oysa tabi somut olan bir şey var hakikaten e, yerel mahkeme en azından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararını bu kararda gösterdiği gerekçeleri ciddiye alarak e, Kavala'nın özgürlüğüyle ilgili bir karar verecek ise <gülüyor> bu kararın somut olaraktan ellerine Türkçe olarak geçmesi lazım veyahut da Adalet Bakanlığı'nın resmi sitesinde bunun Türkçe metninin yayınlanması evet. lazım diyecektir gerekçe olarak. Evet. O bakımdan e, belki de e, bu e, Türkçe metnin Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlanmasından sonra belki de duruşma sanıyorum ay sonu 24-25 Aralık'ta duruşmada bu karar e, tartışılarak e, tahliyesi konusu talep edilecek ama dilerim Riski ee, kısa bir sürede yani bir gün bile bir saat bile hatta kalması. bu durumda kalması özgürlüğünden yoksun kalması e, olmamalıdır. Ama büyük daire ee, itiraz etme olana hakkı olduğu için e, hükümetin... Beklenen o itiraz edileceğinden Bayis'le e, Olabilir ama bu, bu itiraz bir kaygı var. İtiraz e, ama bu Kararı e, Uygulanmasını da durdurmaz diye Düşünüyorum ben. E, öyle hem de Şöyle e, zaten Kaldırılacak büyük dairenin Kaldıracağı bir kararda o kelimizden yani Uygulamayı bilen insan evet. hakları Mevzuatına ve insan hakları mahkemesinin Uygulamasına vakıf her hukukçu Ve bu, bu kadar geniş bir gerekçeli Kaldırılmayacağını kararı. Evet. biliyor. Hükümet de biliyor Evet şimdi hükümet açısından veya siyasi iktidar açısından önemli gördüğüm bir gözlemi de ifade etmek istiyorum bu belki bir normalleşmenin düzlemi ve iyimser bir her zaman olmaya çalışıyorum daha belki. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı üzerine Sayın Cumhurbaşkanı bu karar bizi bağlamaz demişti. Selahattin Hem de Demirtaş hakkındaki 18. madde ihlaliyle. Evet. Yani, ihlali evet. Ee, ve ve hatta yani Anayasa Mahkemesi ana, kararlarına da değiniliyorlardı sonradan. Evet, onlara Sonra değişik, artık Cumhurbaşkanı demiyor onları. Evet, şimdi bu konu da yani e, Anayasa 90 son maddesine göre e, uluslararası insan hakları sözleşmeleri usulüne göre kabul edilmiş insan hakları sözleşmeleri bizim iç hukukumuzda anayasa normu kadar önemli olmasına rağmen bu bizi bağlamaz demesi doğrusu e, bence e, ya adil işte, yargılamaya müdahale, müdahale. idi. Fakat e, son işte bu işte yargı reform strateji belgesi öncesi yapılan çalışmalarda sanıyorum bu konuda e, tartışıldı konuşuldu söylenildi hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bir açıklama yapmadı Hatta böyle bir açıklama yapmaması ile ilgili. Akademisyenlerle ilgili anayasa mahkemesinin 8'de 8'e verilmiş kararında da yapmadı ama yine Selahattin Demirtaş'la ilgili bu adli yargı reform strateji belgesi sonrası. E, tutuklanması salı, salı verilecekle ilgili bir açıklama yaptım salı maalesef de yani herhalde salı verilecek şey onu da bırakacak değiliz gibi evet. sanki yargı kendisiymiş gibi ki <Gülüyor> yeni anayasal düzenlemedeki en büyük eleştirilerden biri buydu yani yargının yürütmenin ve yasama erkinin tek elde toplandığına ilişkin ve sanki bunu doğrularmışçasına yargı erki de kendisiymiş gibi bu açıklaması çok rahatsız edici olmuştu. Bugün yani ben rastlamadım. E, Kavala ile ilgili e, Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir açıklama gelmedi veya devletin tepesinden evet. Adalet Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama Gelme. gel, gelmedi. Evet. Bunu e, normalleşmeye yönelik bir e, gelişim İyilik olarak hali. görüyorum. Yani önemsiyorum bunu evet. ve bunun böyle sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. E, hukuk güvenliğini ancak e, bu düzlemin ve bu seyrin sürmesiyle sağlanabileceğini düşünüyorum. Anladım. E, evet yani Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın gezi e, olaylarına katılmak tek başına suç değildir diyerek muhalefet şahri koyduğunu da ee, Osman Kavala bireysel başvurusunda hatırlatmak istiyorum çünkü Anayasa Mahkemesi o kararında yüklenen suç ağır cezalık suç ve bir tavsi gerektiriyor bu kadar ağır cezalık suçlarda kaçma şüphesi varsayılabilir anlamına gelecek bir gerekçe yazıp bizleri çok üzmüştü e, bu o zaman e, bu anlayış ilerletilir ve bütün ağır cezalık suçlarda herkesin tutuklanmasına varan. Oysa bu konuda adli, adli e, kontrol ile e, ilgili özel bir yasa çıktı. Hem öyle yani... hem de ben 63 doğumluyum bunu fırsat buldukça söylüyorum. 63 yılında Anayasa Mahkemesi iptal karar vermiş. Siz bilirsiniz bizim büyümüşsünüz CMUK 104'te böyle bir düzenleme varmış. Şu suçlar bakımından tutuklama verilir diyor. Tutuklamayı zorunlu haline getiren. Ben ona erişmedim. Çünkü iptal edildiği zaman doğmuşum. Düşünün yani 57 sene önce iptal edilmiş bir normu anayasa yani mahkemesi bu. evrensel hukuk kurallarına değil, e, uygun değil diye e, iptal edilmiş. Evet ediyorsun. evet yani bütün ağır cezak suçlarda niye tutuklama olsun? Böyle bir şey olabilir mi? Suçun ama şimdi 100. maddedeki göre, katalog suçlar diye bu düşünüyor. Katalog ise diyor müebbet diyor o zaman orada bile mutlaka Böyle bir şey olamaz. Ama bunlar tutuklanır demiyor zaten. Olabilir diyor. Tabii, hayır, anayasa mahkemesinin kararı o anlama geliyor. Onu evet. söylemek istiyorum. Yani muazzam bir geriye gidişti. O bizleri çok üzmüştü. O yüzden başkanın muhalefetini saygıyla anmak istiyorum burada. Hı. Önemli bir e, muhalefetti o. Şimdi e, aslında geçen hafta yarım kalan KHK'da bu e, güvenlik araştırması ile ilgili önemli bir düzenleme var. Ondan bahsetmek istiyordum ben güvenlik soruşturması ama o önemli bir konu. Çok çok önemli bir konu. Bu beş dakikaya onu sığdırmayalım. Bir on dakikamız var, var ama gene evet, bir çerçeve bunu yani yapalım mı? İnsan hakları gününde Anayasa Mahkemesi'nin bir hediyesi oldu. Aslında daha önce verdiği bir karardı. 31 Ekim'de verdiği bir karardı. Ama Hasan yeni karar 10 Aralık'ta yayımlandı. O evet, da bence ve da... insan hakları günü hediyesiydi. Resmi gazetede 10 Aralık'ta yayımlanmasıyla ilgili Hasan Tara Başvurucu. bu bunu bunu siz açıklayın lütfen. Buyurun. Ve ben ben bir anlamda da işte e, acaba Türkiye'deki siyasetin ve hukukun normalleşmesini iktidar mı sağlıyor yoksa anayasa mahkemesi kararları mı sağlıyor yoksa anayasa mahkemesi kararları iktidarı mı etkiliyor iktidar mı anayasa mahkemesinin bu kararları vermesi için önünü açıyor bunu doğrusu ileride yani daha sonraki yıllarda belki somut olarak anlayacağız ama anayasa mahkemesinin verdiği her olumlu kararın hı hı. ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararlara e, siyasi iktidarın başta Cumhurbaşkanı olmak üzere müdahale etmemesinin normalleşme süreci diye demin söylediğim, zeminin sürmesi açısından önemli <gülüyor> görüyoruz ve bu sizin e, bugün 10 Aralık'ta resmi gazetede yayınlanan bu kararında öyle bir karar olduğunu evet, düşünüyorum. E, Hasan Frat e, Berkin Elvan'ın 12 Mart 2014 günlük cenaze törenine katılmış bir insan. Evet. E, cenaze e, evden çıkıyor ok meydanından Şişli Camii'ne getiriliyor Şişli Camii'nden. ...sonra Feriköy Mezarlığı'na götürülüyor. O süreçte polis müdahale etmiyor kontrol var. Evet. Ama e, cenazenin gömülmesinden sonra bir grup Taksim'e yürümek istiyor. Taksim'e yürümek isteyen ama az bir grup değil tabii. Bir insan var e, toplumun infiali halinde. Belkinin nasıl öldürüldüğünü ve nasıl bir vicdanlarımızda yer açtığını hepimiz biliyoruz. Taksim'e yürümek isteyen gruba ya polisin yaptığı bir müdahale var. Polis basınçlı su, biber, gazı ve plastik mermi kullanmış. Şimdi e, başvurucu Sırtından başından ve bacaklarından Osman Bey metrosunun girişinde yaralanmış e, suçlu... Yeni bir Berkin Elvan cinayeti olmak üzere yani neredeyse Evet e, basit bir müdahaleyle giderilebilir yarası e, Tabii bu 12 Mart'ta oluyor bu olay Kendisi aynı gün raporunu alıyor Zaten e, ihlalin nedeni de bu rapor ama kendisi de ancak 2 Mayıs'ta başvuruda bulunabiliyor, avukatına buluyor ve başvururken hem Başbakan, İçişleri Bakanı Efkan Arlay'da o zaman Emniyet Genel Müdürü, İstanbul Valisi İle Emniyet Müdürü yani bürokrasiyi şikayet ediyor. Hem de olay yerindeki tomaları kullanan polislerle biber gazı ve plastik mermi kullanan polisleri şikayet ediyor. Ee, disiplin soruşturması yapılıyor. Tabi disiplin soruşturması sonunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün teftiş kurulu ikili bir ayrıma gidiyor. Diyor ki bürokratlar hakkında e, biz işlem yapamayız. Başbakan ve bakan hakkında zaten meclisin e, soruşturma izni vermesi lazım. Biz onun yerine geçip işlem yapamayız diyor ve polisler hakkında da işlem yapılmasına yer olmadığına karar veriliyor. E, çünkü e, polisin e, bir saldırıya uğradığını uyarısına rağmen insanların dağılmayıp sapanla, sopayla, taşla polise mukamet ettiğini PVSK 16'ya göre polisin zor kullanma yetkisi olduğunu, polisin emrine uymayan, polise direnenlere karşı direnci kıracak kadar polisin zor kullanmasının kullanmasını. yasal bir hak olduğunu söylüyor ve soruşturma izni verilmiyor. Fakat çok ilginç. Ee, neyse e, şeye geleyim, savcıya geleyim zaman darlığından. Savcılık soruşturmayı açıyor ama e, demin söylediğim nedenle bürokratlarla ilgili soruşturma ayırıyor. Çünkü soruşturma izni var mı yok mu tartışması olacak. Polislerle ilgili ilk şey çok önemli. Polisin aldığı emir savcı tarafından çok önemli. Aslında savcı uzun bir emir listesi, talimat listesi vermiş. Şunu yapın, şunu yapın, şunu yapın diye işte olay yeriyle ilgili görüntüleri tomaları kullanan kişilerin saptamasını ve olayda Toplanan e, gruba karşı öncelikle bir ikazda bulunulup bulunulmadığını, ikazda bulunduktan sonra makul bir süre bekleme yapılıp yapılmadığını bu kadar ayrıntılı bir talimat Toplantı ve gösteri vermiş. yürüyüşleri yasasının... <gülüyor> yasal ve olağan bir durumdan suç teşkil eden bir hale gelmesini e, ön sağlayacak e, uyarının yapılması çünkü toplanma anayasal bir hak ve abi, bildirmek gerekmiyor ama değil. eğer o toplantının yasa dışı olduğu konusunda idarede bir intiba varsa <gülüyor> idarenin ne yapması lazım derhal insanlar hakkında adli işlem yapmaması öncelikle Uyarı uyarısında bulunması ve bu uyarının da oradaki herkes tarafından duyulabilmesi ...bilecek güçte gerekse megafon kullanılarak yapılması lazım. Savcının ilk talimatı şöyle çok önemli. E, Oya, Altaman, e, Oya, Oya Ataman kararından bahsediyor. Evet. Oya Ersoy Ataman o kararda çünkü biber gazı nasıl kullanılır... ...toplantı gösteri yürüyüşünde polis nasıl idare edilmelidir... ...onun kriterleri gündeme gelmişti. CPT'ye yapılan ıtıflar vardı. E, İnsan Avrupa İşkence Önülenmesi Komitesi'nin raporlarına... Orada toplantının başlamasıyla gözaltının bitmesi arasındaki yarım saatlik süreyi sabırsızlık olarak değerlendirmişti ilgili makam. Buna bile atıf yapmış talimatında. Bakın bir sabırsızlık durumu mu var? İnsanlara önce dağılmaları için olanak sağladınız mı? Yoksa polis sabırsız davranıp hemen kaba kuvvete başvurup insanları döverek dağıttı mı? Bunları bulun diye ee, savcı düzgün bir talimat vermiş yani. ama e, gereği gelmemiş ondan sonra 5 e, tane Tom'a katıldığı halde olaya 4 tanesinin kameraları bozuk olduğundan ve tomalar yüksek insanlar aşağıda <gülüyor> olduğundan <gülüyor> görüntü e, bir de efendim görüntü üzerine görüntü çekiliyormuş e, sağlanamamış e, yani bu. güvenliğimize devletimiz güvenliğimize yeterli şeyleri Zaman, teçhizatı vermemiş vermemiş demek ama Tom'a 59 sadece bir tanesinden <gülüyor> kameralar e, çalışmış görüntü alınabilmiş e, o da tazelikli su sıkılmasıyla ilgili görevliymiş e, oradan alınan görüntülere göre e, polisin uyarısına rağmen insanlar polise taş atıyorlarmış e, o tabii, çıkmış ortaya e, tabii ki bu, bu <gülüyor> görüntüler bu görüntüler, bu, bu görüntüler çıkar tabii ki. <gülüyor> ve e, yine m, bu polise direnme sürünce de ee, savunma tüfeğini polis kullanmış ve Z tabir edilen göz yaşartıcı mühimmatı kullanarak grubu dağıtmış. Yani olay böylelikle savcılık tarafından aydınlatılmış. Yine polislerin tuttuğu veya, e, var. Veya bu kadar aydınlatılabilmiş diyelim. İşte aydınlatılmış derken aslında ünlem vardı. Ee, tomalardan elde edilen görüntüler üzerinde değerlendirme yapılmış. Olayla ilgili polisin tutanakları var. 20 tane polisin ifadesi alınmış ve bu görüntüler hakkında bilirkişi inceli yapılmış bir taraftan da polisler hakkında disiplin soruşturması yapılmış disiplin soruşturmasının sonunda işlem yapılmamasına karar verilmişti söylemiştim ee, o teftiş kurulu raporunu alıyor savcılıkta kendisi ee, 2014 yılında önce 14 de... Kasım 2014'te sonra 23 Mart 2016'da başbakan işte emniyet genel müdürlüğü teftiş kurulu raporunda ne yazıyorsa onu dayanak yaparak takipsizlik karar veriyor koğuşturmama kararı i̇şte zaten... oysa, oysa takip akipsizlik kararı veya dava açılmanın sonucunu beklemesi gerekmiyor muydu disiplin soruşturması? Disiplin soruşturması önden gitmiş burada. Zaten onlar da ona dayanmışlar. Zaten Anayasa Mahkemesi'nin de ihlalinin en önemli dayanaklarından biri o. Bir polisle ilgili ya da Kuvvet kullanan e, kamu grubu ile ilgili bir ihlal olduğu, hele kötü muamele iddiası ihlal e, iddiası söz konusu olduğunda diyor, bu ihlal iddialarını değerlendirecek, denetleyecek makamın tarafsız ve bağımsız olması lazım. Zaten burada teftiş kurulunun tarafsızlığı, bağımsızlığı tartışılır, ama savcı tarafsız mı tartışılır? Bağımsız mı yine tartışılır ama insan Hakları Avrupa Mahkemesi ne diyor? Savcılar soruşturma evresinde hem lehe hem alehe delilleri toplamakta hükümlü oldukları için kesinlikle tarafsızlar davranmak zorundalar. İşte Anayasa Mahkemesi de ona dikkat çekiyor. Sen Cumhuriyet Savcılığı olarak... Başba Emniyet Genel Müdürlüğü hep başbakan diyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü teftiş kurulu raporunu esas alarak takipsizlik veremezsin diyor. Öyle verdiğin zaman bağımsız ve tarafsız bir şekilde bu soruşturma yürüttüğünle ilgili gölge düşüyor insanların aklına diyor. Bence bu çok böyle bir ceza soruşturması varken disiplin soruşturmasının o ceza soruşturmasının sonucunu beklemesi o lazım. Avukatlık öyle oluyor. Her şey de öyle olması evet. lazım. Çünkü orada maddi gerçek araştırılacak ve belki bir mahkumiyet kararı verilir Oysa kararını... disiplin soruşturmalarında Aykırık mahkumiyet işten... kararı verilmese bile mesleki açıdan disiplin suçu oluşturan şeyler açısından yine ceza verilebilir. Ama disipl... yani bir yargısal soruşturma varken veya kovuşturma varken disiplin soruşturmasının... ...onun sonucunu beklememesi kabul edilebilir bir şey evet, değil. ama işte Isamurcu'nun evet, yasacılığı yeterli bunları... şüphe yok demiş ama anayasa mahkemesi bunu eleştiriyor. Ve kötü muamele yasağının usulü güvencelerinden söz ediyor. Böyle bir iddia varsa soruşturmanın nasıl yürütülmesi gerektiği ile ilgili değerlendirmeler yapıyor. İlgilenen kişiler... 10 Aralık 2019 tarihli resmi gazeteyi okuyabilirler ama önemli bir kısmını söyleyeyim yüksek bürokratlar için savunulabilir bir iddia yoktur diyor çünkü onlar her türlü kötü muamele ile ilgili ceza hukukunda yargılanırlarsa o zaman objektif sorumlulukları gündeme gelebilir oysa ceza hukukunda e, ...illiyet rabıtasının... ...kurulması lazım diyor yani... Evet, ...idari bir dakikamız, ajanın verdiği ter, ter emirle... ...Feryal ve, bir dakikamız hayır, kaldı anladın, e, söylüyor. Bürokratın verdiği bir emir varsa... ...onun ortaya kurulması lazım. Verdiği emirle... ...çıkan kötü muamele sonucu arasında... ...bir illiyet rabıtası olmalı. Ayrıca diyor kendileri... E, ...meclisin soruşturma iznine... ...tabi oldukları için savcılık böyle bir... ...değerlendirme hakkına sahip değildir. Bu değerlendirme... Meclisindir diyor ama polislere söz konusu sıra Sonuçta, gelince kabul edilebilirlik kararı veriyor veriyorum. ve anayasa 17. maddenin 3. fıkrasındaki kötü muamele yasağının usulü boyutunun ihlal edildiğini özelli bir soruşturma yürütülmediğini, tarafsız bir soruşturma yürütülmediğini, delillerin yeterince toplanıp doğru değerlendirilmediğini söylüyor. Evet, Anayasa Mahkemesi'nin 10 Aralık armağanı olarak verdiği bu kararı, söylediğimiz gibi resmi gazetinin ayrıntısında, o... hayır tarihi bugünkü müdürlük gününde, o insan hakları günü, nde. evet, on, pardon, Aralık. 10, Aralık 10 Aralık günü, günü. evet, e... yayınladılar. Evet. Evet yeni bir hukuk güvenliği programında görüşmek üzere herkese hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Feryal Hanım'a da teşekkür edelim bizi zamanı da uyardığı <gülüyor> için müziklerimizi hazırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği